Tekrar Açık Radyo 94.9'dayız ee, Ömer Bey kısa bir süre için aramızdan ayrıldı. Stüdyoda şimdi bir konuğumuz var ee, 2004'ten beri dinleyicimiz ve destekçimiz Ayşegül Çaplı bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba <gülüyor> tekrar kolay gelsin bu yoğun <gülüyor> günümüz için. Teşekkürler aslında e, dinleyicilerimizin böyle stüdyoya gelmesi ve yayına konuk olmasıyla kolay oluyor bizim için Öyle onu mi? da söyleyeyim evet. Güzeldi, <gülüyor> biz yedik oluyor. kuvvet olarak geliyoruz galiba. Yedek değil aslında, asıl kuvvet. Öyle, o da <gülüyor> evet. güzel, çok güzel. Açık Açık Radyo için asıl kuvvet. <gülüyor> <O> güzel. <gülüyor> ee, böyle bir e, radyo olmaya çalışıyor burası başından beri. Ee, öncelikle biraz isterseniz e, Açık Radyo ile ilişkiniz nasıl başladı? Oradan evet. başlayalım Aşegül Hanım. Aslında bir... E, bir şekilde kulağıma geldi böyle böyle bir grup insan e, e, güzel bir şey kotarıyorlar. Desteğe de ihtiyaçları var demişlerdi ki bu 2004 yıllarında oluyor. 10 yıl o, olmuş neredeyse? Yani 10 yıl olmuş ve ben şans eseri bir arkadaşım aracılığıyla haberdar oldum. E, o dönemde oldukça e, hala da öyle olmakla birlikte e, sabahları uzun araba yolculuğu gerektiren bir işe sahibim. Ve böylece e, Açık Gazete birdenbire benim yol arkadaşım oldu. Ve e, bu şekilde başlayan tabi sabahları ve akşamları özellikle. Akşamları da dönüşte. E, açık dergi herhalde. Açık dergi evet. o da. E, bu arada şeyi de e, anmadan edemeyeceğim. Eskiden pazartesi akşamlarıydı. E, şu çok hoş bir Ahçı Hanım'ın sunduğu bir yemek e, evet. bu şeyi de vardı. Ve o beni... E, en azından trafikte e, mutlu edebilecek nadir şeylerden biriydi. Öyle başladı <gülüyor> ilişkimiz. Ondan sonra baktım e, gün içinde de haksızlık oluyor sanki o insanlara gibi geldi. Ne zaman fırsat buldukça e, eğer bir randevu dinlemem gerekiyorsa genelde klasik müzik dinliyorum. Ama hani e, birilerinin de böyle arka planda konuşup bir şeyler paylaştıkları veya işte hani canlı e, radyo adı anlamında bir şey dinlemek istiyorsam açık radyo dinliyorum. <gülüyor> Neyi e, İlişkimiz böyle devam ediyor henüz. E, fiziki olarak olmasa bile hani Hı -hı. destek olarak e, sürdürüyorum ve de dinliyorum. Peki bir şey sorayım. Yani ben çok merak ederim. Yani benim de e, açık gazetede e, bir dönem e, evet. Ömer Bey'le beraber ee, yayın yapmışlığım önce var. Avi vardı. Abi vardı. Yani. Aa, evet. evet ama zannediyorum artık Türkiye'de yaşamıyor. Abi Kanada'da. Evet öyleymiş. Evet, Aa, evet bunu da açık gazetelerden öğrendim. <gülüyor> Bayağı bir şey eskiye dayanıyorum galiba. Evet, evet. Ama yakında e, geçici bir süre için dönecek onu da söyleyeyim. Tamam. Okey. Hoş gelir. Eee o dönemde yani benim açık gazetede işte yayın yaptığım dönemde çok düşündüğüm bir şey vardı. İşte biz işte her sabah geliyoruz saat altıda işte çıkılıyor dışarıya gazeteler. Gazete hani. avına çıkılıyor evet. bildiğim kadarıyla. Gazeteler bekleniyor bazen. <gülüyor> <Onlamıyor, vesaire. olabiliyor. gülüyor> evet ona göre bir de işte bir gün öncesinden haberler hazırlanmaya başlıyor. Hı hı. Yani programa hazırlanırken çok karanlık bir program gibi gelirdi ve ben dinleyici olsam acaba değiştirir miydim diye düşünürdüm kanalı çok sıklıkla. Hayır. Hiç e, öyle düşünüyor musunuz? Hayır, bilakis şöyle. Şimdi, şimdi ana akım medya artık her yerde. Bir de bence artık radyo dinleminin kavramı biraz değişti. Yani habere ulaşmak kaygısıyla bence dinlemiyor dinleyiciler açık gazeteyi. Çünkü elinizin altında internet var. Cep telefonunuz anında mesaj geliyor. Yani böyle bir devirde yaşıyoruz artık. Hani illaki aa, haberleri hani eski insanların ajans dinleme gibi bir kültürleri vardı. <gülüyor> Doğru, evet. evet. benden önceki kuşağın benim ailemin bir ajans kültürü vardı. İşte günün belirli saatlerinde ajans dinlenir şeklindeydi. E şimdi Öyle bir kavram yok artık. E her an her şeyden bir şekilde ana akım medyanın diye tabir ettiğim büyük haberlerden ister istemez haberiniz oluyor. Hı hı. Artık net haber almak değil bence mesele. Bence mesele arada kalmış, çok fazla insanın dikkat etmediği, özel ilgi veya hani farkındalık veya duyarlılık gereken konularda bir şeyler paylaşmak. Ve o hı hı. anlamda da bence açık gazete görevini yapıyor. En azından benim adıma yapıyor. Doğru yere odaklanıyor diyor. Bence çok güzel ve doğru yerlere odaklanıyor. Ee, yani. Evet, sizden bunu duymak, e, yani dinleyicisinden açık gazetenin bunu duymak e, eminim açık gazete yapımcıları için mevcut son derece <gülüyor> keyif verici olsa gerek diye düşünüyorum evet. ben. E, peki o zaman e, bir parçayla. Devam edelim. Açık Radyoda bu görevini yapmaya devam etsin edebilsin diye bir yılda sizin sesinizden destek numarası hattımızı söyleyip Açık tamam. Radyo'ya destek isteyin. Evet dinleyici destek hattını tekrar ediyoruz 0212 343 41 41 Evet desteklerinizi bekliyorlar. Buraya, buraya, buraya. I have to, I can't explain They've been digging marmitech I've been on my mind Hey, I got nobody To find my area Hey, when I woke up in the morning Just about three four My girl told me, "Lord, Lord, I really got to go." Says some singing "Mama, take a trampin' on my mind." Hey, that's all right. Don't help me on my Oh, that's a little Hey. Açık Radyo'dasınız 94.9 Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi şenliği devam ediyor ve stüdyomuzda Ayşegül Çaplı var dinleyicimiz, destekçimiz bizimle beraber dinlediğimiz parçada Washboard idi. Digging My Potatoes patateslerimi ka kazarken, çıkartırken vesaire gibi bir, şey. bir çevirisi aslında şu an yaptığımız belki işe de benzediğini söyleyebiliriz Açık Radyo dinleyicisinin desteğiyle yaşıyor patates değil de Evet, biz müzik arasında konuşurken bu arada telefon da bir kere çaldı sanıyorum ama evet. daha fazla çalması da fena olmaz bu dinleyici destek projesinin son günlerinde. O yüzden telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım, biz sohbetimize devam edelim. 0212 343 343 4141i arayarak biz söyleşimize devam ederken siz de bir yandan Açık Radyo'ya desteğinizi bir yıl daha yayına devam edebilmesi için yapabilirsiniz, verebilirsiniz. Evet. Şimdi biz parça arasında konuşuyorduk, işte açık gazete üzerinden <gülüyor> evet, özellikle konuşuyoruz. Benim favori programım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> olduğu için ee, şey dikkatimi çekti benim. Ee, i̇şte benden önce abi var dediniz. İşte daha sonra bir ara benden gö Gökçe. Ee, abiden abiden sonra. sonra bir ara <gülüyor> Gökçen <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Sonra ben sonra Can Gökşen istisnai olarak bir kadın sesi evet. e, olarak onun eksikliğini <gülüyor> söyledim. Çok Gökşen'in çok hoş sakin bir sesi vardı. Şimdi sabahları ne olursa olsun hani herkesin sabah modu farklıdır doğal evet, olarak. Evet. Hele bir de siz ister istemez bir gazete adı altında gündemle insanlara konuk oluyorsunuz. Hı -hı. Şimdi herkesin bu işi ...nasıl kaldıracağı tartışılır. Hani dinler... ...zaten istiyorlarsa dinliyorlardır... ...istemiyorlarsa dinlemiyorlardır. Canları bir. Ama yani ne olursa olsun hani bir kere yakalayıp onu orada huk etmek anlamında böyle e, Gökşen'in sesi bana çok hoş gelirdi bilmiyorum ama <gülüyor> Kendisi... hepinizin sesi çok güzel ama önemli olan bir de yaklaşım diye düşünüyorum ya Gökçen'in çok sakin de bir mizacı evet, vardır evet. E, aklı başında şimdi de programı var aslında Gökşen'in e, evet, ona gelmiyorum ne yazık ki var e, sanıyorum perşembe, Hı, perşembe sabahları e, tamam. dinleyebilirsiniz açık okay. gazeteden okay. yaklaşık bir saat sonra o da yayına giriyor tamam Evet. Ee, bir de şeyden bahsettik yine arada biz kendi aramızda konuşurken işte net yani habere ulaşmanın artık bu dönemde hiç zor olmadığını söylediniz. En siz. azından ben öyle düşünüyorum. Evet. E, hakikaten yani. değil işte söylediğiniz gibi hı hı. artık e, akıllı telefonlar, tabletler Tabii. vesaire internette osu busu yağıyor haber her yerden. Öyle. Bize. Ama... E, benim için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey o haberi okuyuş şekli veya habere yaklayış, yaklaşış yaklaşış hı hı. ben yaklaşım. tanışamadım yaklaşım <gülüyor> kusura bakmayın e, bu aklıma benim şeyi getirdi bu işte meşhur bir grup vardır siyasi eylem grubu Yesmen diye yurtdışında işte böyle hı hı. E, absürt olaylar yaratarak oradan insanların ya böyle bir şey de olamaz demesi noktasına getirerek işte onların verdiği isimle Gerçek, gerçek düzeltici. E, gerçeği algılamayla ilgili bir sorguları evet. var onların. Yani e, hani şimdi bu saatte e, insanlar birdenbire radyoda bir Marslılar geldi deyince eminim hani sığınaklara kaçmayacaklar. Olmuş zamanında. O, e, i̇şte <gülüyor> ona geliyor. O dönemlerde olmuş olabilir. Ama artık bence mesele oradan daha farklı bir boyuta geldi. Evet. ...tabii ki kulağınız her zaman birazcık radyoda... ...yani hani haber alma anlamında... ...ama onun dışında... E, ...müzik dinlemek için bile değil... ...çünkü müzikte de istediğiniz playlistleriniz var... ...telefonunuzdan bile dinleyebiliyorsunuz... ...işte herkesin iPod'u var... ...bir sürü şey... ...ama hoşuma giden ikinci bir şeyi hemen söyleyeyim... E, e, ...sabahları... ...en azından o gün... ...müzisyenlerden birinin doğum günü veya ölüm yılı nedeniyle seçtiği... E, ...bilinçli bir seçilmiş... ...playlist var... Bu bile bence bir artı değer. Yani rastla, rastgele bir müzik dinleme e, durumu vardır radyolarda. Radyo bir şekilde siz bir playlist oluşturursunuz ve onu çalarsınız. Ama onları oluştururken bir kriteriniz var. Birkaç kriteriniz var mutlaka. Şimdi her radyoda bunu bul yani Her radyoda radyonun programcısının talebine göre ya da işte seçeneklerine göre yapılır. Ama benim hissettiğim en azından... Bu açık gazetede o gün e, dinlediğim müzikler o gün birilerine selam olsun diye gidiyor. Doğru. Evet. Yani şöyle kocaman bir üniversite bir şeylere selam ediyorsunuz. Birilerini evet. hatırlıyorsunuz. Mesela benim unuttuğum bir sürü insanları hatırladım o müzikleri dinlerken. Paylaştığım bir sürü şeyi hatırladım. Yani ne bileyim anılarım yeniden canlanıyor. O çok güzel bir şey. Yani tabii belki de bu yaşla ilgili bir şey. Hani ben daha m, tecrübeli bir... E, Radyo dinleyicisi olabilirim gençliğe nazaran Çünkü gençlik korkarım şeyle başladı Power ile falan başlamış olabilirler hani biz onun çok daha öncesindeniz öyle diyelim ee, Onun için e, eskilik getirdiği alışkanlıkları yeni e, yeni hayatın diyelim olanaklarıyla birleştiriyor benim için açık gazete veya açık radyo o güzel. O konuda bir şey söyleyeyim size. Yani benim radyonun içinde çalışan olarak bulunduğum dönemde çok hakikaten hayranlık duyduğum bir meseleydi o da. Gerek açık gazetenin veya işte o sırada kim varsa o teknik masayı yapan onun çok ciddi emeği vardır. Bir gün önceden hı hı. onları işte bir sürü Mutlaka. kitap, internet kaynağı vesaire karıştırarak bir liste hazırlar. ...sonra da Ömer Madra kimseye bırakmaz o işi... ...tek tek üstünden geçer ve öyle seçer o listeden... <gülüyor> ...çok güzel... <gülüyor> evet, yani. yok, ...güzel seçimleri var. var... Yani ...en azından hani... ...o gün onları dinlerken birilerine selam gidiyor olduğunu... ...paylaşmak çok hoş... ...benim için en azından... Ee, ...sanıyorum radyodaki herkes için de böyle... ...çünkü e, bu radyo... ...dinleyicisinin desteğiyle yaşayan bir radyo... Hı hı. ...maddi manevi desteğiyle yaşayan bir hı hı. radyo... ...yani... E, ...bizi şeyle çok mutlu ediyor mesela... burada. Şenlik dönemi dışında dinleyiciden Hı -hı. gelen mektuplar, e-mail'ler evet. vesaire o kadar çok mutlu ediyor ki. Paylaşıyorsunuz. Yani, evet kesinlikle bir e, e, hani bilmiyorum belki başka medyalarda böyle yaklaşanlar olabilir işte buna bir e, işin yan tarafı Hı -hı. olarak bir Ama aslı açık e, radyo Hı -hı. için her zaman bu dinleyicili organik bağ sürdürmek olduğunu söyleyebildim. Evet hepimiz e, birlikteyiz buradayız. Aynen Ve öyle. Ve desteklerinizi de bekliyoruz. Ben de oraya bağlayacaktım ağzınıza sağlık Evet isterseniz Bir müzik arası daha verelim O sırada bunun böyle devam edebilmesi Bu organik bağların böyle devam edebilmesi için Desteğinizi isteyelim O müzik sırasında da lütfen dinleyicilerimiz arasınlar Eğer istiyorlarsa Bu şekilde bir yayının devamını Açık radyo destek olsunlar Sizin ağzınızdan isterseniz numaramızı alalım Tekrar edelim 0212 343 4141 Destek attı Dinleyici destek attı is a bottle, bottle, the. Not in sight I asked my friends About her But all oh, they did Was taught Lucy Evet Açık Radyo 94.9'da Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi şenliği devam ediyor. Ve son iki gün içindeyiz artık stüdyomuzda uzun yıllardan beri dinleyicimiz ve destekçimiz olan Ayşegül Çaplı var. Ee, bizim de programı bu bölümünü bitirmemize birkaç dakikamız var. İsterseniz o birkaç dakikada sizin özellikle bahsetmek istediğiniz bir konu var mıydı? <gülüyor> evet ben hala açık gazetedeyim. Açık gazetenin e, reklamı gibi algılanmasın bu <gülüyor> diğer programcılara ve programlara haksızlık etmek istemem. Ama daha çok yani açık e, radyonun e, açık ile başlayan bir gün... E, Gelecek günün sanki bütün referansını verir gibi bir program benim için açık gazete. O bakımdan bu kadar önemli. Ve sabahları o günümü başladığım zaman paylaştığım bir program olduğu için önemli. Onu bahsediyordum. O programın içinde bir küçük bölüm var. Her sabah onu açıyorlar. Saatli Marif Takvimi'nin o günkü takvim yaprağıyla ilgili bilgileri okuyorlar. Şimdi yeni nesil arkadaşlarımızın bunu ne kadar ben en azından yeni neslin pek bunu hani paylaşabileceğini düşünmüyordum ki öyle değilmiş. Bunu duymak ve öğrenmek çok güzel ama onu dinlerken şehir hayatında doğadan ne kadar uzaklaştığımı mesela Anlıyorum ben. İşte çiçeklerin budanma vakti diyor Ömer Bey. Allah Allah. Demek ki aa, sonra bakıyorum etrafa haklısınız. Trafiğin kenarında refüjlerde yine açılmış çiçekler var. Aa bahar geliyor. Mesela bu bile yeter. Ya da işte bir şey fırtınası. Hmm, demek ki fırtına gelecek. Bu sene de iyi tutturdular onu. Evet. Koca karı soğukları Aynen. çok iyi tuttu. Aynen çok güzel. Evet, evet e, tabii bu gene dönüp dolaşıp olay... E, Küresel ısınmaya ve Ömer Bey'in uzun yıllardır bu konudaki e, artık uyarıları, sağduyulu yaklaşımları, ister istemez zorlamaları ve hatta artık belli bir dönemde şimdiki şu son manifestoya kadar yani bilinç yükseltici tarafını da ben e, takdirle karşılıyorum ve her zaman destek olmaya çalışıyorum. Sağ olun Başka eksik olmayın. Şey, evet, yani ben evet. Genelde. Aslında dinamikten... bence e, program bitirmek için de çok iyi bir not bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, yani hem e, Açık Radyo'nun devamı hem de dünyanın devamı evet. için. Ya, yani yoksa eğer bakın onlara hani ciddi yaklaşmazsak, <gülüyor> bunlar da kalmayacak, değil mi? <gülüyor> evet, aynen öyle. E, o zaman her şey boş olacak. E, Ayşe Gümüş, ben tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz ben teşekkür için e, konuk olduğunuz için Açık e, Radyo'nun dinleyici destek e, Hı -hı. programına. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum evet. ve e, yani hakikaten ben şaşırdım. yani Ben kendimi uzun süredir ara verdiğim için <gülüyor> epey heyecanlıydım. Siz e, maşallah 40 yıllık radyocu gibisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Umarım 20. yıllarda da burada olabiliriz. İnşallah. İnşallah. Ee, bunun için desteklerinizin, desteklerimizin sürmesini diliyorum. Herkese kolaylıklar gelsin diyorum. Evet, onun için e, telefon numaramızı tekrar hatırlatalım. Bir parça arası verip çıkalım. Aradan sonra da kan Sezyon bizlerle olacak, onu da söyleyelim. 0212 343 -4141, 4141 arayarak destek olabilirsiniz açık Evet. My fame It's spreading across the land now I've got me a band got me a band my pain it's spreading across the land my life is starting over The years of suffering and pain, there's no one to blame, it's self, myself, but my life is starting over again, over again. My time is fleeting fast, it just won't last, I forgot. açık radyo dinleyici destek projesi özel yayını 10. Radyo Şenliği